Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru İkinci Cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İnsanlardan bir kısım sefihler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 hem Allah lanet eder, hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tevbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tevbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tevbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden, ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. İlahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir.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 aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk ilahlar sayarlar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler, azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi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 Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, Haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için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 Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fediye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır.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 Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tevbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin, için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın.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 Kurban, mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hastaysa veya başından bir rahatsızlığı varsa, tıraşını olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda, haçtan önce umre yapan kişi, gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa, haç sırasında üç gün,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 ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafattan dalga dalga indiğinizde meş'ari haramda Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın.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 İnsanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimseler oldu. Sonra Allah onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah dilediğini doğru yola iletir.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 Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkâr etmek, mescidi haramdan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse, Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse, sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yarlı sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki, Düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye, Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız, zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dilseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki,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 Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki O'na kavuşacaksınız. Müminleri müjdele. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir. Kadınlardan uzaklaşmaya yemin edenler için dört ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Boşanmaya karar vermiş olurlarsa,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 Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerinse onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşanma iki keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir. Eşlerin Allah'ın koyduğu kurallara uymamalarından korkmadığınız sürece...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 İçinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Bunlar sizin için en iyi iç ve dış temizliği sağlayan öğütlerdir. Tam manasıyla bilen Allah'tır. Sizse bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamakta çocuk kendisinden olanın babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın, ne de babası çocuk kendinden olan erkek çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülükler vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse, bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı süt annelere emzirtmek isterseniz, Münasip olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde kendileri hakkında normal ölçülerde yapıp ettiklerinizden size bir sorumluluk yoktur. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşru söz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehir de belirlememiş olursanız, mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin gücü yettiği kadar, Eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehrin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur.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 Ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel, karşılık beklemeden bir borç verirse, Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da, genişleten de Allah'tır. Ve ona döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine bize bir hükümdar dar gönderde.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 Azim olan Allah, doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru